İnfak ettiklerimizde minnet etmek, İslam'ın yasakladığı kötü ahlaklardandır. Bu kötü davranış, kişinin şahsiyetini ve amelini Allah'ın kullarının nezdinde değersiz kılar. Allah şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın.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 Allah'a ve ahiret gününe inanmayan insanların vasfı olarak zikredilmiştir. İman edenlerin bu insanlara benzetilmesinin sebebi, bu iki ahlak kişinin Allah'a karşı kulluğunu ve ahiretini hüsrana götürmesindendir. Verdikleriyle minnet etmek, kibir psikolojisinin dışa yansımasıdır. Bu ahlaka sahip olanlar, verdiği kişiyi küçük görmektedir ki verdiğini başa kakıyor ve onunla insanlara karşı büyükleniyorlar. Fakat kibir Allah'a ait sıfatlardandır. Sadece onda güzeldir ve Allah bu sıfatı kullarına yasaklamıştır. Kim bununla vasıflanırsa ona gazaplanır. Bununla beraber minnet etmek veya verdiklerini başa kalkmak düşmanlığın meydana gelmesini sağlar. Alan kişi her zaman veren kişinin karşısında küçüldüğünü ve zayıfladığını kabul etmektedir. Veren kişi mütevazı olmaz, verdiğiyle karşı tarafa büyüklenmeye, minnet etmeye başlarsa bu alan kişinin nefsini rencide edecektir. Böylelikle iç dünyada kin, nefret ve ileriki zamanlarda da düşmanlığı oluşacaktır. Bundan dolayıdır ki Allah, verdiğiyle büyüklük taslayanlara amelinin cinsinden ceza vermiştir. Ebu Zer radıyallahu anh anlatır. Peygamber şöyle buyurdu. Üç sınıf vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onların yüzüne bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Ayrıca onlar için can yakıcı bir azap vardır. Peygamber bu sözlerini üç kez tekrarladı. Bunun üzerine ben, ''Onlar hüsrana uğrayıp helak oldular. Kimdir onlar, ey Allah'ın Resulü?'' diye sordum. Peygamber şöyle cevap verdi. ''Elbisesinin eteğini kibirle yerde sürüyen, Yaptığı iyiliği başa kakıp minnet eden ve malını yalan yeminle satmaya çalışan kimselerdir. Allah ve Resulü başkalarına eziyet etmeyi yasaklamıştır. İnsanları birbirlerine faydalı olmaya davet etmişlerdir. Birbirimize faydalı olamıyorsak bile zararımızı başkasından uzaklaştırma ilkesini ortaya koymuşlardır. Minnet etmek, karşı tarafa eziyet etme, kalp kırma kapsamına dahildir. İnfaktan önce bu ameli kendim için yapıyorum. Benim buna ihtiyacım var. Şuurunu elde etmeye çalışıp mütevazı olmaya çalışmak gerekir. Eziyet ederek sadaka verip mükafat elde edememektense kalbi yeşertecek, kalbi fethedecek güzel bir kalem daha hayırlıdır. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurur. İyi ve güzel bir sözle bağışlama, peşinden eziyet, başa kalkma ve serzenişle gelecek bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Maddiyat güç kaynağıdır. Bu imkandan dolayı Allah'a hamd etmek gerekir. Fakat elimizdeki bu gücü adaletle kullanmadığımız zaman nimet olmaktan çıkar, zulme dönüşür. Geçmiş ve günümüzdeki bunlara bakarsak bu durumu daha iyi anlayabiliriz. Onlar insanlara yaptıkları hizmetleri sürekli hatırlatmakta, sundukları imkanları dillendirmektedirler. Buna karşılık olarak da bu kadar faydamızdan sonra bize itaatten yüz çeviremez, bizim çizdiğimiz hayat düsturundan başka bir yaşamı tercih edemezsiniz derler. Nefislerin rencide edildiği, insanların gururlarının küçük düşürüldüğü bu fiil minnet etmektir. Firavunlar tağutluğunu ve zalimliğini yapmaktadırlar. Bu ahlak onların en belirgin vasıflarıdır. Fakat burada sıkıntı olan Müslümanların verdikleri şeylerle minnet etmesi ve başa kalkmasıdır. Müslümanlar arasında zamanında şöyle şöyle bağışta bulundum, şöyle şöyle hizmetlerde bulundum gibi minnetlerini açıktan dillendirenler olsa da daha çok şu iki fiille minnetin yapıldığı görülmektedir. Birincisi, kişinin yaptığı yardımlara karşılık önemli görevlerin kendisine verilmesi, her meselede kendisine danışılması ve Müslümanların sırlarının kendisiyle paylaşılması gerektiğini düşünmesidir. Yani ümmet içerisinde kendisine ayrıcalık tanınma isteğinin olmasıdır. Bu düşünce aynı Mekkeli müşriklerin, peygamberlik kabilemizin zenginleri eşrafa dururken fakir olan bir yetime mi verildi diye söyleye geldikleri batıl fikirlerine benzemektedir. Ne kadar da yanlış bir hükümdür. Allah'ın lütfu geniştir. Dilediğini zengin kılar, dilediğini de ümmete komutan kılar. Kimse Allah'ın verdiği nimetler üzerinde onun rızası dışında pazarlık yapamaz. İkincisi, kişinin yaptığı yardımlarla ümmetin kendisine muhtaç olduğunu, onun yardımları olmadan çalışmaların yürüyemeyeceğini düşünmesidir. Yani kendisini ümmetin vazgeçilmezi olarak görmesidir. Müslümanlar tarafından şu hakikatin iyice bilinmesi gerekir ki, ümmet hiç kimseye muhtaç değildir. Bu ümmetin garip olduğu dönemde de, güçlü olduğu dönemde de böyledir. Bilakis herkes ümmete muhtaçtır. Allah Subhanahu ve teâlâ şöyle buyurur. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse, sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Fatır suresi 15 ila 17. ayetler. Bizler ümmet için hizmet etmek, yardımda bulunmak zorundayız. Bu bizim faydamızadır. Eğer infak etmekten yüz çevirirsek Allah bizleri giderip yerimize minnet etmeden infakta bulunan bir topluluk getirecektir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurur: işte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılanlarsınız. Sizden kiminiz cimrilik etmektedir. Kim cimrilik ederse ancak kendi aleyhine cimrilik eder. Allah gani olandır, muhtaç olansa sizlersiniz. Şayet yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir kavmi getirir, sonra onlar da sizin gibi olmazlar. Muhammed Suresi 38. Ayet Minnet ederek infakta bulunanlara hiçbir şey nasip etmeyen Allah, Verdiği malın hesabını yapmayan, başa kalkmayanlara da ecrin kapılarını açmıştır. Dünya ve ahirette insanoğlunun en çok ihtiyaç duyduğu şey güven ve mutluluktur. İşte minnet etmeyenlere korku ve üzülme yoktur. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurur. Mallarını Allah yolunda infak edip de sonra o harcadıklarının arkasından başa kalkmayan, eziyet de katmayanların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmezlerdi. Bakara Suresi 262. Ayet Darlıkta ve bollukta infak etmek Dava adamı sadece rahatlık anında davasına destek çıkmaz. Onlar zorlukta da taşın altına elini koyanlardır. Onlar için zaman, durum ve amel önemli değildir. Dava için ne yapılması gerekiyorsa onu yaparlar. Müminler bu vasıfla yeryüzünde tanınmalı, bu şekilde Rablerine kulluk etmelidirler. Allah kullarından darlıkta da bollukta da infak yapmalarını istemiştir. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurur. Onlar, müminler, bollukta ve darlıkta infak edenler, öfkelerini tutanlar ve insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Âl-i İmran suresi 134. ayet Onlardan evvel Medine'yi yurt edinip imana sahip olanlarsa kendilerine hicret edenleri severler ve bunlara verilen şeylerden dolayı kalplerinde bir çekememezlik duymazlar. Kendileri fakirlik içinde bulunsalar dahi muhacirleri öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar umduklarını bulanların ta kendileridir. Haşr Suresi 9. Ayet bu ayeti kerime şu olay üzerine nazil olmuştur. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Birisinin Resulullah'a gelip, ''Ya Resulullah, aç kaldım.'' demesi üzerine Resulullah hanımlarına haber gönderdi. Onların yanında yiyecek bir şey bulunamayınca Resulullah, ''Bu gece bunu misafir edecek kimse yok mu? Allah ona yardım etsin.'' buyurdu. Bunun üzerine ensardan biri kalkıp, ''Ben edeyim ya Resulullah.'' dedi. Evine gitti hanımına ''Bu Allah'ın Resulünün misafiridir. Elinden gelen ikramı esirgeme.'' deyince hanımı ''Vallahi çocukların yiyeceğinden başka bir şey yok.'' dedi. Kocası da ''Çocuklar akşam yemek istedikleri zaman onları uyut ve kandili söndür. Biz de bu gece karnımızı bağlayalım.'' dedi. Kadın da öyle yaptı. Bu ev sahibi sabahleyin Resulullah'ın yanına gittiğinde Resulullah ona ''Filan ve filanların hareketini Allah beğendi.'' dedi. ''İşte...'' Bu hadise üzerine kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler ayeti nazil oldu. Allah kullarını imtihan etmek istemektedir. Bu nedenle bizim sadece bolluk anında infak etmemizden razı olmamıştır. Bununla beraber darlık anında da infak etmemizi istemiştir. Ta ki kulları bollukta verdiği gibi darlıkta da verebilecek mi? Bunu imtihan dünyasında görmek istemektedir. Müslümanların bu imtihanı başarmaları, darlık anında sadaka verebilmeleri iman gücü ister. Maalesef Rabbimin istisna kıldıkları hariç çoğu insan bunda başarılı değildir. Başaramamalarının önünde bir takım engeller vardır. Bunlardan birincisi, infak yaparken yüksek meblağda infak yapmak gerekir. 3-5 lirayla infak mı yapılırmış? düşüncesidir. Bu düşünce Kur'an ve sünnetin infak anlayışına aykırıdır. Rabbimiz bizden güç nispetinde infak yapmamızı istemiştir. Hiç kimse gücünden fazlasını ortaya koyamaz. Maddiyatımız olmadığında infakı iptal etmek, şeytanın bizleri hayırdan uzaklaştırdığı bir tuzağıdır. Bolluk anında 100 TL infak ediyorsam, darlık anında 10 TL infak edebilirim düşüncesi menhecimiz olmalıdır. Peygamber de her zaman az ve devamlı vermeyi önermiştir. Yeter ki bizler de sahabe gibi, bir damlada olsa ben de yardım edebilirim diyebilelim. Ve mutlaka Allah darlıktan sonra bir genişlik verecektir. Bu konuyla alakalı Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurur. Bolluk içinde olan bolluğuna uygun infak versin. Rızkı kendisine daraltılan kimse de Allah'ın kendisine verdiğinden infak etsin. Allah hiçbir kimseye ona verdiğinden başkasını yüklemez. Allah zorluğun arkasından kolaylık ihsan eder. Talak Suresi 7. Ayet İnsanların darlık anında infak yapamamalarının ikinci sebebi, infak yaptığı zaman malının azalacağı korkusuna kapılmalarıdır. Bu rızık inancında büyük bir yanılgı ve şeytanın insanı fakirlikle korkutma tuzağıdır. Bu düşünceyle infakını kilitleyen insanlar, sadaka vermeyi malının çok olduğu bir döneme ertelemekteler. Daha önceden de belirttiğimiz gibi infak malı azaltmaz. Bir akis, Allah infak eden kuluna dünyada ve ahirette kat kat vermektedir. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurur. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumu yedi başak bitiren ve her başağında yüz tane bulunan tek bir tohuma benzer. Allah dilediğine kat kat verir. Allah vasidir, bol bol verendir, çok iyi bilendir. Bakara Suresi 261. Ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sadaka maldan hiçbir şey eksiltmez. Müslümanlar ne olursa olsun darlıkta ve bollukta infak etme ahlakıyla ahlaklanmalıdır. Önemli olan her halimizde ümmetin yanında yer almak ve ahiret için çabalamaktır. Rabbim bizleri bunlardan eylesin. Amin. Sevdiklerimizden infak etmek Sevdiklerimizden infak etmek, dünya ve ahirette iyiliğe erişmenin yoludur. En büyük iyilik, dünyada Allah'ın rızasına uygun yaşamak ve ahirette de cennet nimetiyle şereflenmektir. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurur. Siz sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar birre, iyiliğe kavuşamazsınız. Her ne infak ederseniz muhakkak ki Allah onu çok iyi bilendir. Ali İmran Suresi 92. Ayet İnfak yaparken kimin yolunda infakta bulunduğumuzun farkında olmak gerekir. İnsanoğlunun değer verdiği ve sevdiği kişilere karşı tutumu ve ikramı her zaman farklıdır. Ona yanında en değerli olan şeyleri ikram eder. Bu insanların birbirlerine olan muamelesinde böyleyse Allah yolunda infakta bulunurken daha hassas davranmalıdır. O Allah ki hiçbir şeye muhtaç olmayan, herkesin kendisine muhtaç olduğu, kullarına karşı hesapsız rızık verendir. Yine en çok yüceltilmesi gereken, hiçbir şeyle kıyas yapmadan sevilmesi gereken, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Kendisi yolunda infak yapacağımız zat Allahsa, en güzellerini ve en çok değer verdiklerimizi onun yolunda tasadduk etmeliyiz. Sevdiklerini infak etmek tercih meselesidir. Kişi ister sevdiklerini infak ederek Rabbinin rızasını tercih eder, İsterse de sevdiklerini infak etmez, helak edici dünyayı tercih eder ve nefsinin bencilliğini fazlalaştırır. Fakat bilinen bir hakikat var ki kişi sevdiğinden infak etmezse Allah'a karşı olan sevgisinde problem vardır. Sevgi iki dudak arasından sevdim demek değildir. Sevginin bir ispatı vardır. Bir anne çocuğu olduğu zaman ona elbise alırken, yemek verirken, onu büyütürken değer verdiği her şeyi onun için harcıyor. Çocuğuna karşı bu muameleyi yaptırtan şey anne-babanın çocuklarını sevmeleridir. Allah bütün misallerden yücedir. Eğer Allah'ı her şeyden daha fazla seviyorsak, bunu onun yolunda harcarken en çok sevdiklerimizi infak ederek bunu ispatlamak gerekir. İnsan sevdiğine yanında en değerli olanı sunmalıdır. İnsanoğlu ister ki en güzeli kendisinin olsun. Fakat başkalarına infakta bulunurken bu hassasiyet çoğu zaman gözetilmez. Bilinmelidir ki İslam'da bencillik yasaklanmıştır. Kendimize istediğimizi kardeşimiz için de istemeliyiz. Allah yolunda bir şeyler infak ederken başkasının bize infakta bulunduğunda razı olduğumuz güzellikte olmalıdır. İnfak ettiklerimiz kendimizin beğenmediği, gördüğümüzde yüzümüzün ekşidiği veya kurtulmaya çalıştığımız meta olmamalıdır. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın en güzelinden ve en helallerinden ve sizin için yerden çıkardığımız şeylerden infak edin. Göz yummaksızın alıcısı olmayacağınız aşağılık şeyleri vermeye yeltenmeyin. Bilin ki gerçekten Allah ganidir, Hamittir. Bakara Suresi 267. Ayet Rabbimden temennimiz bizleri darlıkta ve bollukta minnet etmeden, sevdiklerimizden infak etmeye muvaffak kılmasıdır. Davamızın sonu alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 40. sayısında yayınlanmıştır.